İyi akşamlar efendim iyi akşamlar İyi akşamlar Nasılsın kara gözüm? Yine yükseldi haciybat Tansiyonun mu? Yo altın altın Aman aman sağlığına bir şey olmasın da Yok altın yükselince tansiyon da çıkıyor sen merak etme Hayırdır altınla bir işin mi var? Benim değil efendim benim değil bir tanıdığın işi var ha, İyi iyi iyi İyi değil o tanıdıkla aramda cumhuriyet altını yakınlığı var Nasıl yani? Bizim düğüne cumhuriyet getirmişti Ha. sana da aynısını takmak düşüyor tabi. Düşer de bir de altın düşse baksana Hacıvat diyorum ki Facebook'ta grup falan mı kursam? Ne grubu? Altın düşsün grubu. ya, yani bilmem ki Karagöz'üm. Ya da şu düğün bitene kadar eş dostla rica etsem altınlarını falan satsalar da biraz piyasa inse. Yani olur mu ki dersin? Dost bugünler içindir yahu. Ya da diyorum ki gümüşler var ya onlardan mı bir şey etsem ben? Ne etsin? Hani artık bu takı işlerinde zorlananlar gümüşleri yaldızlarla kaplıyorlar ya. Haydi. Öyle. Hani son çare diyorum. Ha, ya da şu ayarları düşürsek. Hangi ayarları? Evet evet iyi fikir. <gülüyor> 24 22 geride kalsın. 14 şaha kalksın, 9 ile 7 ne demeli? 5 ile işi görmeli. <gülüyor> ha, ne bileyim. Bu fikir tutar mı ki? Tutmalı tutmalı. Vallahi başka yolu yok. Yani bu düğün takıları yüzünden halkımız zaten çeşitli yollar denedi Karagöz'üm. Kuyumcu ile anlaşıp düğün sonrası geri verenlerimi ararsın? Sahtesini alıp yutturanlarımı ararsın? Düğün takıları adı altında başka bir çeşit satanları mı ararsın? Peş peşe düğün yapıp da aynı takılarla iş götürenlerimi ararsın? Ya ya daha neler daha neler? Aaa altına bunca çareden bana yaldızla kaplama göründü herhalde. Ne diyeyim Karagöz'üm? Onun da rengi birkaç sene sonra gidiyormuş ama neyse. O zamana kadar elbette düşer de gerçeğini alır takar macimat. <gülüyor> Anladım kara gözüm anlat. Hadi bakalım. Gümüşten sonra altına geçiş yapalım. Sözü bırakıp alalım dalalım. Dalalım bakalım. Efendim geldik sohbetin sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Affola. Affola.